1959 numaralı konu Abdullah bin Zübeyr'in cinlerden birini kovması Abdullah bin Zübeyir, Kureyş'ten bir grupla beraber umreden dönüyordu. Ye nasip denilen dağ silsilesinin yanına geldiklerinde bir ağacın yanında bir kişi gördüler. İbn Zübeyr onlardan önce onun yanına giderek selam verdi. Fakat adam İbn Zübeyr'e önem vermedi. Zayıf bir şekilde selamına karşılık verdi. İbnü Zübeyr atından indi. Adam yerinden bile kıpırdamadı.